Akreaten frekanslarından bütün dinleyenlerimize sevgi ve selamlarımızı sunarak yeni bir İslam bilginleri ve icatları programımıza daha başlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Bir otomobili tek bir motor yürütür. Uçakları ise bir, iki veya dört motor uçurur. Peki, herhangi bir kitabı elimizde tutmamızı veya tek bir adım atmamızı kaç motor sağlamaktadır? Milyarlarca küçük motor Milyarlarca küçük mikroskobik motor, şu anda ne yapıyorsanız yapın, sizin bu hareketi yapabilmeniz için ihtiyacınız olan gücü üretir. Söz konusu motorlar, kas liflerimizdir. Vücudumuzda bu manada altı milyardan fazla motor vardır. Bu küçük motorların düzenli hareketleriyle su içer, araba kullanır, yürür ve konuşuruz. Kalbimiz atar, gözümüzü kırpar, nefes alır, yemek yer, boynumuzu çeviririz. Hatta bir şeyi okurken gözümüzün satırları takip edebilmesi için soldan sağa hareket etmesi bile bu küçük motorların sağladığı güç sayesinde gerçekleşir. Kaslarımızdaki bu motorların büyüklükleri kullanıldıkları yere göre değişir. Bazı motorların büyüklükleri santimetrenin yüz binde biri kadarken bazı motorların büyüklükleri üç santimetreyi bulur. Küçük motorlar yani kas lifleri bir araya gelerek büyük güç tribünlerini yani kasları oluşturur. Mesela kolumuzu kasmamızı sağlayan ön kol kası milyonlarca küçük motorun bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bunların uyumlu hareketleri sayesinde de rahatlıkla hayatımızı sürdürürüz. Değerli dinleyenler, İnsan vücudunda irili ufaklı dört yüzün üstünde Güç tribünü kas bulunmaktadır. Bazı kaslar, mesela göze giren ışık miktarlarını ayarlayan kaslar, küçüktürler. Bazı kaslar da, insan ağırlığını taşıyan bacak kasları gibi kaslar, büyüktür. Ancak büyük veya küçük, her kasın çalışma prensibi aynıdır. Milyarlarca küçük motor bir arada çalışarak, kasların hareket etmesini sağlar. Mesela elimize bir kalem alıp, Gözlerimizle yazdıklarımızı takip etmemiz sırasında bu motorların oluşturduğu yüzden fazla kas faaliyete geçer. Bedenimizdeki bütün kasların çalışma sistemi son derece hassas sınırlarla belirlenmiştir. Ayrıca hareket edebilmemiz için kaslarımızın belli bir uyumla çalışması gerekmektedir. Kasların en önemli özelliklerinden bir tanesi de, hareketleri düzenleyen bir kontrol sistemine bağlı oluşlarıdır. İnsan vücudundaki kaslar, kontrol edilebilen kaslar, yani istemli ve kontrol edilemeyen kaslar, yani istemsiz olarak ikiye ayrılır. Kontrol edilebilen kasları hareket ettirebilmek için, düşünmeniz ve karar vermeniz gerekir. Örneğin, kolunuzu bükmek istediğinizde, beyninizden gelen emirle kaslar bir miktar kasılır ve hareket gerçekleşir. İstemsiz çalışan kasların kontrolü ise bizim isteğimize bağlı değildir. İstemsiz kasların görevleri çok hayati olduğu için, bu kasların kasılmaları ve gevşemeleri özel bir sistem, yani otonom sinir sistemi tarafından kontrol edilir. Bu yüzden kalbimiz, midemiz ve bağırsaklarımız, görevlerini bizim irademiz dışında gerçekleştirirler. Bu, insan hayatı için alınmış, son derece hayati bir tedbirdir. Değerli dinleyenler, şu andan itibaren vücudunuzdaki istemsiz kasların kontrolü size bırakılsaydı, acaba ne olurdu? Vücudunuzdaki istemsiz kaslardan tek birinin, mesela, kalp kasınızın denetiminin sizde olduğunu varsayalım. Bu durumda bütün vaktinizi, başka hiçbir şey yapmadan, kalp kasınızın kasılması ve gevşemesi konusuna ayırmanız gerekecekti. Çünkü kalp kası, çalışması hiçbir an aksamaması gereken bir kastır. Bu, uykuya daldığımız anlar için de geçerli olan bir durumdur. Kalbiniz uyuduğunuz vakitlerde de çalışır, ancak hızı yavaşlar. Bu nedenle kalp kasınızın çalışma hızını da değişen durumlara göre ayarlamanız gerekecektir. Görünen odur ki, uykuya dağıldığınız anda, artık kalbinizin çalışmasını kontrol edemeyeceğiniz için, bütün vücut mekanizmasını besleyen kalbiniz durabilecek ve hayat sona erebilecektir. Sadece tek bir örnek bile kaslarda belirlenmiş olan sınırların ne kadar hikmetli ve ne kadar kusursuz olduğunun anlaşılması için yeterlidir. Vücutta istemli ve istemsiz çalışan kasların varlığından başka, insan vücudundaki bazı kaslarda kimi zaman kişinin kontrolünde, kimi zamanda kontrol dışında çalışırlar. Örneğin göz kapağınızı hem isteyerek hem de iradeniz dışında refleks olarak açıp kapayabilirsiniz. Bundan başka diyafram kası da istendiği zaman kontrol edilebilen bir kastır. Ancak günlük hayatta otomatik olarak çalışır, ve nefes alıp vermenizi sağlar. Bunlara benzer, daha pek çok kasın kendine özgü bir çalışma şekli vardır. İnsan bunların çoğunun ne gibi şartlar altında nasıl işlediklerinden, hızlarından ya da ne zaman çalışıp, ne zaman dinlenmeleri gerektiğinden, nasıl enerji toplayacağından haberdar dahi değildir. Vücutta yaratılmış olan mükemmel kontrol sistemi sayesinde bunları düşünmek zorunda da değildir. Kendisine verilmiş olan bu büyük kolaylık karşısında insana düşen yalnızca sonsuz bir şefkat ve merhamet sahibi olan Rabbine şükretmek ve Allah'ın hoşnut olacağı davranışlarda bulunmaktır. Radyoculun yüz akı, Akra. Akra. Akra. Akra. Akra. Değerli dinleyenler, biraz önce kas liflerini birer motor olarak netelendirmiştik. Gerçekten de kas lifleri %25 verimle çalışan mekanizmalardır ki bu modern otomobil motorlarının verimine yaklaşık olarak eş değer bir orandır. Peki kas lifleri nasıl çalışırlar? Bu sorunun cevabını yine motor benzetmesini yaparak verelim. Eğer bir motor varsa, öncelikle bu motoru çalıştıracak bir yakıta da ihtiyaç var demektir. Kasların yakıtı ise kan dolaşımıyla taşınan şekerdir, yani glikojen. Kasların içinde bu yüksek oktanlı benzinin, yani glikojenin bir kısmı depo edilir. Otomobillerin motorunda hareketi sağlamak için pistonların içine yakıt püskürtülür. Dışarıdan sağlanan bir kıvılcım buharlaşmış benzini ateşler, piston hareket eder ve bir patlamalar serisine karşılık olarak hareket süreklilik kazanır. Elbette ki bunların tümü endüstriyel bir tasarımın sonucunda motorlara kazandırılmış olan özelliklerdir. Ancak bir kas hücresinin endüstriyel tasarımı bundan çok daha üstündür. Bu küçük motor, hem kıvılcım, yani ateşleme, hem de piston fonksiyonlarını yerine getirir. Hücre, şeker molekülünün içindeki enerjiyi ortaya çıkarır ve ortaya çıkardığı bu enerjiyi, yine kendi kasılmasında kullanır. Yani, hem kimyasal bir molekülden enerjinin açığa çıkması, hem de bu enerjinin fiziksel güce dönüştürülmesi, kas hücresinde gerçekleştirilmiş olur. Kas hücresinde üretilen enerji, kası oluşturan proteinleri etkiler. Proteinler birbirini çekerler ve hücre kasılarak kısalır. Binlerce hücrenin beraber bu hareketi yapması sonucunda, bütün bir kas dokusu kasılmış ve kısalmış olur. Tendonlarla, yani kas kirişleriyle kemiklere bağlı olan kaslar, bu kısalma sayesinde kemiği çekerler. Söz konusu kasılma, oldukça büyük bir güç üretir. Örneğin, açık olan bir kolun dirsekten bükülmesi için, ön kol kaslarının 2 santimetre kasılması yeterlidir. Bu kasılma ön kol kemiğini çekecek ve bütün kolun bükülmesine yol açacaktır. Hareket etmek için kullandığımız kasların tümünün işleyişi, bu sıralama dahilinde gerçekleşir. En basit hareketlerden biri olan gözümüzü açıp kapamak için bile, çok sayıda kasımızın çalışması gerekir. Değerli dinleyenler siz kolunuzu kasmak istediğiniz anda beyninizden bir elektrik sinyali yola çıkar. Bu karmaşık yolculuk sırasında sinyal öncelikle umirliğe uğrar. Oradan da mesajın iletilmesi gereken organa doğru hızla yol alır. Elektrik akımı kas yüzeyi üzerinden geçer ve kası oluşturan milyonlarca motorun yani kas lifinin adeta kontağını çevirir. Uyarıyı alan lifler derhal tepki verir ve kasılırlar. Sonuç olarak, kol kası bütün olarak kasılır ve kol dirsekten bükülür. Bütün bu işlemler, biz gözümüzü açıp kapayıncaya kadar biter. Bütün kontak anahtarlarının çevrilmesi, saniyenin binde biri gibi çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Yani kaslardan geçen elektrik akımı saniyenin binde biri, yani bir milisaniye kadar bir hızla ilerleyerek, kas liflerinin kontağını çevirir. Kaslara ulaşan emirler sinir sisteminde üretilmiş ve yine sinir sisteminde taşınmıştır. Bu yüzden kas sistemi bir bakıma sinir sisteminin emri altında çalışır. Kasların uyum içinde çalışmaları vücuttaki koordinasyon sayesinde gerçekleşir. Koordinasyonun ilk şartı doğru bilgi teminidir. Ancak doğru bilgilerin elde edilmesiyle yeni değerlendirmeler yapılabilir kasların doğru çalışabilmesi için, vücutta muhteşem bir haber alma ağı mevcuttur. Koordine edilmiş bir hareketi yapabilmek için, her şeyden önce, o hareketle ilgili vücut organlarının konumlarının ve birbirleriyle ilişkilerinin bilinmesi gereklidir. Bu bilgi gözlerden, iç kulaktaki denge mekanizmasından, kaslardan, eklemlerden ve deriden gelir. Her saniye milyarlarca bilgi işlenir, Değerlendirilir ve bunlara göre yeni kararlar verilir. Bu koordinasyon için daha açık bir misal vermek gerekirse, yalnızca elimizi havaya kaldırmamız için omzumuzun bükülmesi, biceps ve triceps denilen ön ve arka kol kaslarımızın sırasıyla kasılıp gevşemesi, dirseğimiz ve bileğimiz arasında bulunan kasların bileğimizi döndürmeleri, Eli ve parmakları kontrol eden kasların devreye girip, elimize gerekli şekli vermeleri gerekir. Hareketin her aşamasında kasların içindeki milyonlarca alıcı, her an kasların konumlarını merkeze bildirir. Merkezden de kaslara bir an sonra ne yapmaları gerektiği bildirilir. Tabii insan, bu baş döndürücü bir hızla gerçekleşen, bu kimyasal ve fiziksel reaksiyonlardan habersizdir. Yalnızca elini kaldırmak ister, ve kaldırır. Konuşmak için de özel bir çaba harcamayız. İstediğimiz sözcüklerin ağzımızdan dökülmesi için ses tellerinin hangi açıklıkta ne kadar titreşmesi gerektiğini, ağzımızdaki dilimizdeki boğazımızdaki yüzlerce kastan hangilerini hangi sırayla kaç defa ne oranda kasıp gevşeteceğimizi ciğerlerimize kaç santimetreküp hava alıp bu havayı hangi hız ve aralıklarla boşaltmamız gerektiğini oturup hesaplamayız. Değerli dinleyenler, Sinir sistemi yalnızca kaslardan değil, aynı zamanda iç organların durumlarından ve çalışmalarından da haberdardır. Bu bilgiler de işlenir ve gerekli önlemler alınır. Biz uykudayken bile hayati organlarımız, sinir sisteminin bir bölümünden, alt beyin ve omirlikten gelen emirler sayesinde çalışmaya devam eder. Kalbimiz atar, akciğerlerimiz çalışır ve nefes alırız. Vücudun çalışma sisteminde hiçbir bilgisayarın ulaşamayacağı bir bilgi işlem hızı vardır. En basit bir işten, en zor işlere kadar, her ne yaparsak yapalım, vücudumuzda akıl almaz hesaplamalar yapılmaktadır ve açıkça görülmektedir ki, bu anlatılanların hepsi sonsuz kudret gerektiren bir yaratılış sonucunda gerçekleşir. Bu sonsuz kudretse bütün kainatı yaratmış olan üstün güç ve kudret sahibi Hazreti Allah'tır. Değerli dinleyenler, çok hoş ve gönül alıcı küçük bir tebessüm veya basit bir gülümsemenin sağlanabilmesi için 17 tane kas aynı anda doğru görevi yaparak çalışmak zorundadır. 17 kastan bir tanesi çalışmasa veya görevini yanlış yapsa, gülümseme gerçekleşemez, üstelik yüzdeki ifadede anlamsızlaşır. İnsan yüzünde yalnızca mimik yapmakla görevli 28 ayrı kas bulunur. Bu kasların çeşitli kombinasyonlarda kasılmasıyla, binlerce yüz ifadesi yapılabilir. Kızgınlık, şaşkınlık, rahatlık, zevk alma gibi ruhsal durumların her birinin insan yüzüne yansıyan ve kaslar tarafından şekillendirilen bir ifadesi vardır. Basit bir adım atabilmek için ayaklarda ve sırtta bulunan 54 ayrı kasın uyum içinde çalışması gerekir. Bir gülü tutmak ya da bir bardak su içebilmek, 27 kemik ve bunlara yön veren mükemmel bir kas ve sinir sisteminin yardımıyla gerçekleşebiliyor. İnsan, rahatlıkla yapabildiği gülme, konuşma, gözünü açıp kapama, yürüme, koşma gibi vücut fonksiyonlarına alışmış olduğundan, bunları küçümsüyor olabilir. Şimdi, şu anda bu bilgileri işiten her insan, bir kere daha durup düşünmelidir ki, bütün kasları, kemikleri, hücreleri, Kısacası, vücudundaki her türlü detay, ondan bağımsız işlemektedir. İnsan, kendi vücuduna yeni bir organ eklemeye güç yetiremez. İnsan, vücudundaki sistemlerin pek çoğunun benzerlerini yapmak bile, günümüz teknolojisine rağmen henüz mümkün olmamıştır. Bu nedenle, insan gülümseyebildiği her anda, bunu vücudundaki kusursuz sistemi, yani bu sistemi onun için yaratmış olan Allah'a borçlu olduğunu, hiçbir an aklından çıkarmamalı ve bunun için her an ona şükretmelidir. Allah insanı kusursuz bir şekilde yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de İnfitar Suresi 6 ve 8. ayet-i kerimelerde Ey insan! Bol kerem sahibi Rabbine karşı seni aldatıp günaha daldıran nedir? O Rab ki seni yarattı özel biçimde düzenledi, sana bütün uzuvlarında uygunluk ve denge verdi. Seni şekillerden dilediği bir şekilde terkip etti. Buyurduğu gibi, bir düzen içinde biçim vermiştir. İnsan vücudu, Allah'ın gücünü ve sonsuz ilmini kanıtlayan delillerden biridir. Aklını ve vicdanını kullanabilen herkes, bu açık gerçeği görebilir. Değerli dinleyenler, Kaslar, kimyasal enerjiyi güce ve mekanik işe dönüştüren bir çeşit biyolojik makineler olarak tanımlanabilir. Her hareketimiz için enerji gereklidir. Kandaki glikoz, bir makineyi çalıştıran yakıt gibi bu enerjiyi sağlar. Asıl kimyasal işlem ise glikozun karbondioksit ve suya ayrışmasıdır. Bu işlem sırasında açığa çıkan enerji, kas proteinleri tarafından büzülmek amacıyla kullanılır. Bu kimyasal reaksiyon hayli fazla miktarda oksijen gerektirir. Oysa bu oksijen miktarı kolay kolay sağlanamaz. Kaslar bu sorunu aşabilmek için glikozu oksijenin yardımı olmadan laktik aside dönüştürme yeteneklerini kullanırlar. İşte gerekli olan enerji de bu işlem sayesinde açığa çıkar. Kaslarımızı çalıştırmamızın, onları kullanmamızın da elbette bir sınırı vardır. Bu sınır zorlandığında hareket önce zorlaşır, sonra da olanaksızlaşır. Bunun nedeni, kasların kasılmasıyla bir süre sonra kas dokusunda laktik asit birikmesi ve aşırı çoğalan laktik asidin kasları yorması, ve kramplara yol açmasıdır. Kaslardaki laktik asitten kurtulmak için oksijen gereklidir. Bu nedenle aşırı yorgunluktan sonra hızla solumaya başlarız. Kasta yorgunluğa yol açan bu madde, kanın taşıdığı oksijenle temizleninceye kadar kas çalışamaz. Değerli dinleyenler, bütün bu anlatılanlar, Vücudumuzda her saniye bizim bilgimiz dışında birçok faaliyetin gerçekleştiğini, üstelik bunları yapanların da kaslarımızdaki mikroskobik hücrelerin olduğunu göstermektedir. Tabii bütün bu bilgilerin elde edilebilmesi, muhtelif araştırma, inceleme, tetkik ve tespitler sonucunda gerçekleşebilmektedir. Bu araştırma, inceleme ve tetkikler insanlığın varoluşundan itibaren başlamış ve sonuna kadar da devam edecektir. İşte bu konuda çalışmalar yapan İslam bilginlerinden birini Büyük tabip Abbas Vesim Efendi'yi tanıtmaya çalışacağız bugün. Abbas Vesim Efendi Osmanlılar zamanında 18. asırda yetişen hekim, hattat ve astronomi alimlerinden, Kambur Vesim lakabıyla tanınan ve Derviş Abbas tabi isimleriyle de bilinen Abbas Vesim Efendi'nin asıl adı Abbas Vesim bin Abdurrahman bin Abdullah'tır. Kesin olmamakla beraber 1689 yılında Bursa'da doğmuştur. Hicri 1174, Miladi 1760 yılında 71 yaşındayken İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Edirne Kapı dışındaki kabristandadır. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Abbas Vesim Efendi, zamanının saray doktorlarından olan Bursalı Tabibi Sultani Ali Efendi ile babası Ömer Şifahi Efendi'den tıp, Yanyalı Esat Efendi'den hikmet, felsefe ve farsça, Ahmet Mısri'den astronomi ve astroloji, Katipzade Mehmet Refi Efendi'den tıp ve hüsnü hat, ayrıca Galata'da oturan ve İstanbul'a gelen batılı hekimlerle münasebet kurarak Latince ve Fransızca öğrendi. Bazı İtalyanca tıp metinlerini Türkçe'ye tercüme ettirerek Avrupa'daki gelişmeleri takip etti. Efendim çeşitli ilim sahalarında önemli hizmetleri bulunan ünlü İslam bilgini Abbas Vesim Efendi'yi anlatmaya devam edeceğiz. Ama şimdi dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. Gül gül gece tartarlar çarşı parçaları Tüm Sesler Onda Güzel Radyonuz Akraefem'de İslam Bilginleri ve İcatları Programı'nda ünlü bilgin Abbas Vesim'i anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Abbas Vesim Efendi hırs derecesinde ilme aşıktı. Daha genç yaşlarındayken tahsilini ilerletmek maksadıyla Mekke, Medine, Şam ve Mısır'a seyahatler yaptı. Birçok ilmi araştırmalarda bulunup tıp alanındaki bilgisini geliştirdi. Zeka, kabiliyet ve bilgisiyle hocalarının takdir ve hayranlığını kazandı. Arapça, Farsça, Yunanca ve Latince'yi bu dillerde eser verebilecek derecede öğrendi daha sonra İstanbul'da 40 yıl sürecek olan çalışmaları, onu çağının en büyük doktoru haline getirdi. Evi yabancı ilim adamlarıyla dolup taşan Abbas Vesim, eserleriyle de zamanının en büyük Latin ve Fransız doktorlarının dikkat ve hayretlerini üzerine çekmişti. Abbas Vesim Efendi, seyahatinin sonunda İstanbul'a dönüşünde, Sultan Selim Camii civarında bir eczane, ve muayenehane açtı. Düsturul Vesim isimli eserinin sonunda belirttiği gibi, İstanbul'da 40 sene doktorluk yapıp, hem insanlara hizmet etti, hem de tıp alanındaki bilgisini artırdı. Abbas Vesim Efendi, aynı zamanda tasavvuf yolunda ilim ve edep dersi alarak, harveti, kaderi ve son olarak da Nakşibendi yollarını seçmiş, Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinden tasavvuf bilgilerini öğrenmiş ve tatbik etmişti. Hamediye Eftal Hastanesi, yani şimdiki ismiyle Şişli Çocuk Hastanesi Başhekimi İbrahim Paşa, 1901 yılında İktam Gazetesi'nde İslamların ve bilhassa Türk Milleti Necibesi'nin tababete ettikleri hizmetler başlığı altında yazdığı makale ile, doktor Vesim üzerine dikkatleri çekmiştir. Yine İktam gazetesinin, 4040 numaralı nüshasında yazdığı bir makale ile de, Abbas Vesim'in veremin tedavisi ile ilgili görüşlerine yer vermiştir. Abbas Vesim'i övdüğü makalede, onun hastalık mikroplarını Avrupalılardan 300 yıl önce keşfettiği, ve hele veren ve frengi hastalıklarının tedavisi hakkındaki düşüncelerinin 20. yüzyıl başında bile ondan daha iyisi olamayacağı ve böyle eski doktorlarımız varken her şeyi Avrupa'dan beklemenin manasız olacağını da kaydetmiştir. Değerli dinleyenler, 18. yüzyıl klasik Osmanlı hekimliğinin en önde gelenlerinden olan Abbas Vesim, tıbbın gelişmesi konusunda yeri doldurulamayacak bir tabiptir. 40 yıllık hekim tecrübesini yansıtan, Osmanlı tıbbında önemli yeri olan eserler telif etti. Verem hakkındaki görüşleriyle, mikrobu tarif etmesi, zamanına göre çok ileri bir seviye olarak kabul edildi. Etiyolojiye, yani sebeplere önem veren, tedavinin semptomatik, yani araz bilgiyle ilgili olması gerektiğine inanmış iyi bir klinikçidir. Tıbbı iyice anlayabilmek için, fizik ve mekanik bir tecrübe-i kimyaiyenin gerekli olduğunu savunacak kadar aydın görüşlüdür. Bu konuda yazdığı tıbbı kimyaye cedi tatlı eseri bunun ispatı durumundadır. Tıbbın temel kavramlarından i̇bn Sina tıbbına bağlı bir kişidir. Bunda aldığı eğitim ve yaşadığı çevrenin tesiri büyüktür. En belirgin özelliklerinden birisi de, Eserlerinde deontoloji, yani tıp tarihi ve tıp ahlakı konusunda zamanının düşüncelerini yansıtan değerlendirmelerde bulunması, uygulama şekline yön vermiş olmasıdır. Astronomi sahasında da kayda değer çalışmalar yapan ve üç Türkçe eseri bulunan Abbas Vesim Efendi'nin özellikle Uluğbeyzicini Türkçe'ye tercüme etmesi ve ayrıca şerh yapması dikkat çeker. Şerhi, Mirim Çelebi'nin şerhi tarzında kaleme aldı ve açık bir Türkçe ile yazdı. Abbas Vesim Efendi, astronomi uygulamalarına ait bütün örnekleri İstanbul Enlem ve Boylamı'na göre bizzat kendisi düzenledi. Yazdığı eserlerin pek çoğunun dibacesini, yani ön sözünü, Mustakim Zade Süleyman Saadettin Efendi yaptı. Değerli dinleyenler, Abbas Vesim'i üne kavuşturan eseri eski ve yeni tıbbı birleştiren Düsturul Vesim'i Fi Tıbbıl Cedid ve Kadim adlı eseri oldu. Doğu ve Batı tıbbını karşılaştıran ve mükemmel bir külliyat olan bu eser tıp tarihimiz bakımından oldukça önemlidir. İki cilt ve 2083 sayfadan ibaret olan bu eserin bir ön sözü, dört bölümü ve bir de son sözü bulunmaktadır. Önsözde sözde tıpta bilinmesi gerekli olan genel kanunlar, birinci bölümde baştan sona kadar organ hastalıkları, ikinci bölümde kadın ve çocuk hastalıkları, üçüncü bölümde şişler ve ülserler, dördüncü bölümde basit ve bileşik ilaçlar, son sözde ise doktorlara yapılan tavsiyeler anlatılmaktadır. Yazar 1748 yılında yazdığı eserin ön sözünde, çeşitli eserlerden faydalandığını bildirmekte, eserin üç nüshasından biri, Bayezid Devlet Kütüphanesi'nde 4097 Noğuda kayıtlı bulunmakta, ikisi de Ragıp Paşa Kütüphanesi'nde 946 ve 947 Noğuda kayıtlı, iki cilt halinde bulunmaktadır. Abbas Vesim Efendi'nin ikinci önemli eseri, Uluğ Bey Türkçe şerhi olan Nehçül Bulû fi Şerhi Zici Uluğudur. Hocası Ahmet Mısri'nin Uluğ Bey Türkçe'ye tercüme etmenin Farsça'ya vakıf olmayanlar için bir ihtiyaç teşkil ettiğini söyleyerek bu vazifeyi kendisine vermesi üzerine bu eseri yazmaya başlamıştır. Açık Türkçe ile yazılmış olan bu eser bütün tatbikata ait misalleri İstanbul Enlem ve Boylamı'na göre tertip edilmiştir. Eski Türk takvimini incelemiş ve metinde olmayan İbrani ve Rumi takvimlerini ilave etmiştir. Bir derecenin sinüsünü bulmakta, Hulu Bey'in tarif ettiği Kıyasüddin Cemşid'e ait usulü çok güzel izah etmiştir. Bu eserin yazma nüshaları, Bayezid Kütüphanesi 4646 ve Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 247 Taksim 1 numarada kayıtlıdır. Ayrıca Macar Giorgias'tan tercüme ettiği Vesiletül Metalip Fii İlmit Terakip adlı bir farmakoloji kitabı vardır. Bu eserde kendi tecrübesi olan ilaçlar da ilave edilmiştir. Eser İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Kütüphanesinde 235 noda kayıtlıdır. Abbas Vesim'in astronomi ile ilgili bir başka eseri olan Risale-i Rüyet-i Hilal adlı eserinin Kandilli Rasathanesi kütüphanesinde 146'da kayıtlı olduğu, şiirlerinin toplandığı divanın, Topkapı Sarayı Kütüphanesi 961 no'da kayıtlı olduğu ve bir de Risale-tul-Vefkatlı eseri bulunduğu bilinmektedir. Gönlüm. gönlünüze giden yok. akşam. Değerli dinleyenler, insan vücudundaki yüzlerce kasın her birinin uzunluğu, kaldırma gücü, hassas işlem yapma kabiliyeti, esneklik gibi özellikleri kendine özgüdür. Vücuttaki kaslar göz kırpmak gibi basit bir işlemden, büyük ağırlıkların kaldırılmasına kadar birçok farklı görevi yerine getirirler. Göz kasları yapı itibariyle kol kaslarından ya da bacak kaslarından çok farklıdır. Ancak hepsindeki ortak özellik, büyük kasların çok yüksek bir verim, kusursuz bir uyum ve büyük bir güç üreterek çalışmalarıdır bir insanın bütün kaslarının toplam gücü oldukça fazladır. Öyle ki, vücuttaki bütün kasları bir arada kullanmak mümkün olsaydı, büyük bir kamyonu kaldırabilecek bir güce sahip olabilirdik. Her biri farklı özelliklere sahip olan her kasın, insan vücudunda gerekli olan yerde bulunması, büyüklüğünün, esnekliğinin, kapasitesinin birbirinden farklı ancak hepsinin yerli yerinde olması, tesadüflerle açıklanamayacak bir durumdur. Her kas, vücuttaki gerekli yerlere tam da gereken özelliklerle birlikte yerleştirilmiştir. Örneğin, göz kasının özelliklerinin kol kasında olmasının hiçbir anlamı yoktur. Ya da istemsiz çalışan kalp kasımızın bir benzerinin bacaklarımızdaki kaslarda olması insan için yarar değil, zarar getirirdi. Ancak bunların hiçbiri olmaz. İnsan bedenindeki her kas tam olması gereken yerde ve özelliklerdedir. Değerli dinleyenler, insan vücudundaki kasların hareketi her zaman tek yönlüdür. Mesela ön kol kası kolu büker ama tekrar eski haline döndüremez. İşte bu durumda arka kol kası devreye girer ve kolu çeker. Böylece kol eski haline gelir. Bu kaslar sırayla çalışmak zorundadırlar. Aksi takdirde biri çalışırken, diğeri de devreye girerse, kol hareket edemez. Vücuttaki kusursuz koordinasyon, vücuttaki kasların çalışma sıralarını da ayarlar. Kasın ürettiği gücün harekete dönüşmesindeki en önemli etkense, hiç kuşkusuz ki kemiklerdir. Kas kasılırken, kemikleri çeker ve onların hareket etmesini sağlar. Kaslar kemiklere öylesine mükemmel bir şekilde bağlanmışlardır ki hem esneyebilir hem de kasılabilirler. Eğer kemik olmasaydı kasın ürettiği güç harekete dönüşmezdi. Aynı şekilde eğer kaslar olmasaydı kemikler hareket edemezlerdi. İnsanın hareket edebilmesi için toplam 200'ün üstünde kemik ve 400'ün üstünde kas mükemmel bir koordinasyon içinde çalışır. Kemikler harekete imkan tanıyacak en ideal dizaynda birbirlerine eklenmişlerdir. Kaslar da kemikleri en rahat hareket ettirecek şekilde yerleştirilmişlerdir. Açık bir tasarım bu iki sistemin insan vücuduna sağladığı hareket imkanından kemiğin kasa bağlandığı bağın yapısına kadar her noktada görülür ne gevşek bir bağ olduğu için kemik kastan ayrılır, ne de çok sıkı bağdan dolayı kasların hareket edememesi gibi bir durum söz konusudur. Sistemin en gelişmiş mühendislik projelerine defalarca fark atacak şekilde dizayn edildiği her noktada, açıkça görülmekteyse de, bu ellerimizde daha belirgin hale gelmektedir. Çay bardağını karıştırırken, yazı yazarken veya sayfayı çevirirken, inanılmaz bir mühendislik tasarımını kullanırsınız. Muhteşem bir tasarıma sahip olan ellerimiz, Allah'ın yaratma sanatının delillerindendir. Eğer kendi elinizin yapısını siz dikkatlice incelerseniz, su içmekten yazı yazmaya, kapı açmaktan saçınızı taramaya kadar sayısız fonksiyonu yerine getiren bu mekanizmanın sahip olduğu yaratılış mucizesini genel hatlarıyla görebilirsiniz. 27 kemik ve bunlara yön veren mükemmel bir kas ve sinir sistemiyle, insan elinin canlılar dünyasında bir eşi ve benzeri yoktur. Değerli dinleyenler, Ellerimiz, sahip oldukları hareket yeteneklerini irili ufakla birçok kas ve tendona borçludur. Bu kaslar aynı zamanda son derece dayanıklıdırlar. Yapılan araştırmalarda normal bir insanın hayatı boyunca elini en az 25 milyon kez açıp kapadığı tespit edilmiştir. Bu herhangi bir aletin kıramayacağı bir rekordur. Amerikan Tıp Birliği'nin yayınlanan aylık dergisinde insan elinin sahip olduğu özellikler şöyle açıklanmıştır. Eğer en zeki bilim adamları beyinlerini birleştirseler yine de kavrama ve hassas yönlendirme bakımından insan elinden daha mükemmel ve daha güçlü bir araç yapamazlar. Mühendislik açısından ele bakıldığında kemik, kaz, tendon, yağ ve son derece hassas liflerden oluşan ve binlerce işi düzgün olarak yapan çok ileri derecede kompleks mekanik bir araçla karşılaşırız. Allah, Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresi 64 ve 65. ayetlerinde bu düzenlemeyi ve şekillendirmeyi gayet açık bir biçimde şöyle bildirmektedir. Yeryüzünü sizin için durulacak bir karargâh, göğde üstünüze bir bina yapan, size şekil veren, şeklinizi de güzelleştiren, size temiz, helal şeylerden rızık veren,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 Değerli dostlar, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada, yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında buluşmak üzere. Hoşçakalın.